الصلاه والسلام على سيدنا محمد سيدنا محمد ومن اتبع سنته ومن اتبع سنته ومن اتبع سنته ومن اتبع صحابي، أبتر الحبيب صلى الله عليه وسلم، أبتر النبي عليه الصلاة والسلام، بشر الأسمور المتفاهم كل مقتضى الكتاب وكل ما سبق بالعدل، وكل بالعدل المسائل تحدث منها، في السنة المنتصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال İddaa Reisim Rüyalar <gülüyor> Yükteler Hadran, Yükteler Hadran, Hadran. Herkesin inne Huda. Yükteler Hadran, Teğenler Hadran. Hadran, Hadran. Hadran, Hadran. Hadran, Hadran. Hadran, Döremese dönmeye selam olduk, yavuz olduk. Raffa'nın genelinde, cemaliyle, cümlelidir. Tüm ödüleri, cümlelendir. İlmiz'in gireli, Peygamber Efendimiz'in cümleti olduğunda, Peygamber Efendimiz'in Hazreti Şerif e, bir kere bir bukez takdim etmeden önce, okumadan önce okumadan <gülüyor> önce Başta beylerimizin Allah Aleyhi ve bu, bu hediye olsun diye ve sonra onun günle ağrının ashamının, etrafının, atlamının ve bu hastan Efendimiz'in manevi varisleri, taliheteleri, eminleri, numanları, önderleri, sağlık ve müşahit yolculuğundan göçügin hikâhlerimizin Ebu Beş'i tuttuğu şu gibi bu Kendisinden teyze aldığımız Hocamız, hocamız Şeyhimiz Muhammed Said-i Boksevi kadar truk-u adhiyyemizden gücevam, eylemi dolan, ve meşarif-i piram ve ihvan-i ve âl-i teklif olan anne babalarımızın, cinnelerimizin, dedelerimizin, icdad-ı cezat yolları, akrobat-ı bu berdelerimiz hep berdeleri peş ettik, cihade edeyim. Bize, hep eylâcilerden bahsettik, bu gayret ruhları Çünkü tüm hayatı sahiplerinin ruhu ve harf eten berdelerimizin menar-i i̇slâbil ve böyle yüvel ensâb-i İslâbi'l-i İslâbi'l-i İslâbi'l-i İslâbi'l-i İslâbi'l-i İslâbi'l-i İslâbi'l-i İslâbi'l-i İslâbi'l-i İslâbi'l-i İslâbi'l-i İslâbi'l-i i̇slâbil i i̇slâbil da i̇slâbil i i̇slâbil Bugün de evniya Allah'ın ruhları için hafseten okuduğumuz kitabı cem ve tecrübe deylesine gümüşadir ve akım siyasi etmemizin ruhu için ve dokunuz kendine evet, üstlemelerden bir rivayet etmiş olan râilerin, alimlerin, i alimlerinin, basitlerin, desteklerin, için Mesai mühür dini ve minaj ve Müslüm'ün yürüsünün arkadaşlarımızın derecelerine rakonun, yüzde yürür, nur dolusun, makamları arıya olsun, dereceleri yüksek olsun. Allah-u Teala hazretleri Onların da bizlerine rahmetine mahsar eylesin. Ve biz yaşayan mühür dini ve yetecezini Yolunda dair, zikrinde talih edelim. Bu durumun yapalım. Kuzun'a sevdiğin razı olduğu olarak varalım. Bu bir Fatihah. Bir iş ikramiyesi olduğu için onlar onlarının başı, benim kendim telebelli, Okuduğumuz adresi şerifler, dağılık bir ahalistikalarının köküye ilgili sayfasında bugün başlayacağımız herif adres, 4. adresi şerif aşağı doğru okuyacağız. Okuyacağız. İlk insada o kameranının her şecküdürsün ahalistikten bir adresi şerif bir adresi özel şey, biz, biz bir konu. Bir oyuncuyla beraber sonra bari de sen bana bir biziz ya Bir düşünün. Bir adamın sabra terk edildiğini <gülüyor> Onun oluncunuz mekanda <gülüyor> Çünkü <gülüyor> belki zulmet öldürülmüştür de Allah'ın azabı, kızgınlığı oraya gidip oraya helal edecektir. <gülüyor> Siler tesadet edebilir. Onun için orada bulunmamalı. Şimdi sabran öldürülmek demek bağlanıp ele ayağı vesaire hemen öyle yemek verilmeyip su verilmeyip öyle öldürmek yani tut. birden vurdan öldürsen kessen ömerim kısa bir zaman olacak. ama böyle uzun bir işkence oluyor öldürmek zahmet zahmet Allah'ın haraft olduğu bir şey eler taştırdı temsildedi haraam Allah benim zaman cahil olduğu zaman tarih, bana kıymak yok. Büyük inatkanlardır ise Allah öldürmek, bir de durmen veya işlemciyle öldürmek zahmetin taleplemesi oluyor. Ve Allah'ın azabının şiddetle geleceğine gelmese sebep olan bir olay oluyor. Bir de işlemek oluyor. Onun için öyle bir insan, öyle bir o şekilde öldürüldüğü bir yerde durmayın diyor. Peygamber Efendimiz'in başka hadisin çeşitleri vardı ki, mesela Şam'a doğru seyahat etmiş, Medine'ye bilenlere de, İmarsk tarafında, terörler veyahut askeri seserler, itvamiyle, asabıyla seyahat etmiş. Eski kavimlerin, Senul kavminin yani helal olduğu vaziyeti yerlere gelince, orada Durmayın, hızlı geçmeyin. Yani Allah'ın gazabını tecrübe ettiği Hatta bunun bir de Halis-i Tafaa ile arasında sargı iki yeşil direk arasında vadinin ortasında hızlı geçiyorlar. Kocaların. Rabbin Kur'larla, Vavlu ve Ter'ler, Nefes-i Tafaa'la ta'yla, Sa'yla ta'yla ta'yla Hem Dammah ve Arzu ekranda dua ederek Dua muhabiret iletemeyecek. <gülüyor> Demek ki esas yıldırlarda Müslüman zulmetmeyecek. Zalim olmayacak, haksızlık yapmayacak, gazini yapmayacak, kimsenin canını yapmayacak, kalbini yitmeyecek. Efendim, kimseyi yurtmayacak, kimsenin ahlını almayacak, eddiasına uğramaza dikkat edecek. Böyle bir zalimin yandıcı olmayacak, böyle bir zalimin yandıcı olmayacak, böyle bir bir içten bir yerde duracak. İslam'ın güzelliğine bak. Yani bu nerelerden nasıl tutup, nasıl götürdüğünü ve en nasıl güzel tatlılarına ve kimliklere teşvik ettiğini, kötü birilerden nasıl metneylediğini buradan anlayın ki, işçi yasak oluyor. İşçinin nasıl baktığı taşıması bile yasak oluyor. Amma bile taşıyamıyor. Neden? Bunun içinde işi var. Taşıyamam. Allah'ım haram olabilecek. Taşıması bile haram olacak. Yani ben biliyorum. Vibar, halis, haram, çarikleri meydan oluyor. Çariklik yapamam, yapamam. Yapamıyor. Çariklik bile yapamıyor. Çariklikleri de meydan Yani növcudurlar işte, haramca bilen gelen Para bu kadar yani, parçası, şu kadar zaman görebilecek, iki şart, iki yapamam, çariklik de yapamam. Yani zulmün hiçbir noktasında, hiçbir parçasına destek olmuyor, altına girmiyor. Aksine, zulme karşı Zalim kulların karşısında haklı söylemek kendi büyük bir hak oluyor. Haklı söylenmesi gereken niyat etkilerin yetkisiyle dilsiz şeytanla duyguluyor. Hakane bir şey. söylenmesi gereken niyat etkilerin söylemiyor, tutuşuyor. Hem şeytan hem dilsiz şeytan. Hakimesiz. Neden? Dili var mı söylemedin, şeytan duygulara düştü. Çünkü haklı söylemesi lazım. Yapmayın böyle bir mesaj lazım. Müslüman'a da kabret olunacak diyor bir hadis verildi Peygamber Efendimiz. Kabret olunacak. <gülüyor> Ama kabretin bir girmez, bir toprak diye şey, kafasına ateşten, <gülüyor> kabrin içi tuman ve ateşte Tabi muazzam bir adama başlamış oluyor melekler. Kabrin içinde, kabrin içi tuman ve ateş. Diyecek ki, ''Ya bir yanlışlık olmasın, ben Allah'ını memnun kuruyordum. Ya bana niye vuruyorsunuz? ben Allah'a inanıyordun.'' Evet. Allah aşkına diyordunuz ama bir yerden geçiyordum, Zalimler bir mazlum orada zülf ediyorlardı. Sen geçtin. Onlara mani olmadı. Zülfe mazlum olmadı. Zülfe mani olmadığı için bu topu, topuz, bu topu kafana ateşten tokmak ondan vuruluyor diye orada söyleniyor. Allah bizi hazretli insanları hazretli insanları zazim etmesin. Zümrüt çok çeşitli var bu diğer kardeşler. Vardır, kocalar sahipliğe, olur. cümler, hastalıklar, hayatı zehir ederler, zindel ederler, burnundan geçerler. Şu geçen bir üslubu artık gazete de yazıyor, kara varla kocasının boynunu sıkmış öldürücük diye gazeteler yazıyor. Yani ne ne heveslerle evlerindedir. <gülüyor> yuva korktular, gelinlik bilgiler, düğün yaptılar, iş nereye var? Neden oluyor? Fesur oluyor. Bu fesur huyuyla ne, ne kadar büyüklükse... Saraylar... <gülüyor> Bu fesur huyuyla nasıl kurtul kurtulacağız? Yok mu bunun bir devası, çaresi, yolu, metodu? Fesur huyuyla kurtulmanı Fesu kurtulmanın yolu nasıl olur? Eşareti yok Kötü huyla nelerdir? Bilecek. İyi huyla nelerdir? Bilecek. Kendisi de kötü huyla varsa bunların tedavilerin nelerdir? Bilecek. Bilen insanı destek olacak, bilen insanın tavsiyesine uyuyacak, o kötü huyla korkulacak. Aksi taktirde iyi huyla insanı Allah'ın sevgili kuru yapan cennetlik yapmasına sebep olur. Kötü huyla insanı dünyada ve de mahvedecek. Dünyada hayatını dindar eder, yuvasını yitar, akışlar sokar, ilan serpasına götürür. Ayrıca tutanların zimini boyar. Onun için, onun için bu kötü huyları temizlemek lazım. Bu alim nefsini terbiye eder. lazım. Nefsin emmariyi terbiye etmek lazım. Farzların başında gelen, en başında gelen farz, nefsi terbiye etmektir. Evet. Hakikat <gülüyor> ve Halis'in terbiye eden, helal konuluştur diyor, işaret ediliyor, nefsin terbiyesi lazım. Ama hepsinin, her şeyin önünde gelen bir farkı. Bütün farkların hepsinin evrenizde. Efendim, insan nefsin tercih ettik, olgun, kamil, ahlaklık, gürük, halim, selim, adaletli diyorlar, iyi bir insan olsa, hem kendisi rahat ediyor, hem etrafı onlar istifade ediyor, rahat ediyor. Kendisi kötü olursa, hayatı zehir oluyor, Kendisi sikresli oluyor, sinirli oluyor, asabi oluyor, uykusuz oluyor, uykusuz oluyor. Geç yaşında zannedenler şeker hastalığına tuturlar. Genel asabi. <gülüyor> Elinde tabanca, bir tarafta iki tane tabanca. Acaba hastam benim köşede görülür mü? Elini dikirmişse hemen alttan tabanakasını atarlar mı? Sikresli bilmek. Yani kendisi dünyadan rahat etmiyor. Çevresi rahat etmiyor. Hayır, tadında rahat etmiyor. Aynasını cengiliz. Parlak bir durulama kurtulmak lazım. Yerleşmeye çalıştık. Top, cep balırdır, yapmış, musun? Şairin bir söz yiyebilir mi? kaldı. Ne kendi eliyle rahat, ne halka verdi huzur. Ne kendi eliyle rahat, ne kendi eliyle rahat, ne halka verdi huzur. İkisi de cimnandan daha Artık Mezarlıktaki insan hattaya atılmıyor Her Kadirte başlayacak azal var. Basacak der yani, aa, aa, etmeyin, yapmayın. Kadir'de azal görüntü. Etendeki kabirlikler de tabii, onun o bağırtasındakilerin arası olurlar. Onun için Müslüman tabiri de gayrı Müslüman ayrı ayrıyordu. Asri mezarlık hepsi halmıyor. Asri mezarlıklar da herkes almak halinde gömüyor. Aslında gördüğün açılışı mı olur yani. Travasız e, açılır. Bir diş mi diyelim, cerrahi mi giyiyor? Suno ki ne? diyor? Nezerlerin adresine Yani gövvin cerhir ayrılmak için aynı yere çıkıyor. Azat gövme, cennetlik yer yemek. O bir bağımlı çıkıyor asile. Onun kabul azat öpüş mü eskiler ayrışarak, şimdi de ayrılmamış Evet, Allah bizi davet etmesin, zülmede uğratmasın. Efendimiz evden çıkarken kapıda giderken öyle dua ederdim. Ya Rabbi, zürmetmekten ve zulme uğramaktan sana söylüyorum. Zürmetmekten de, zulme uğramaktan da sana söylüyorum. Cahizlik yapmaktan da bir cahizliğe maruz kalmaktan da sana söylüyorum. diye dua ederdim dünyanın çok faydalı. İşte mücerlerin görüyorsunuz programlarda, kitaplarda, eee, diğer diyorlarda. Tarih okuyorsunuz da sefer bize bu hayr yardığının, bunluğun, her açıdan mevcut olduğunu gösterir. Allah Allah fizik şirketten, ülkeden koyu eder, insanların satvecen Mahrum edilir. Yani insan belirleyecek şey bir mahrum kalıbı mı? Yoksa ne tür canavar, ne tür elbette böyle parçalamaya hazır, sırtlanlar, efendim aslanlar, kargalar, akbabalar, kayalar, çeşit çeşit, çeşit canavarlar var. Mahi mahi. insan söylediğinde, hayvan söylediğinde. Allah bizim davidlerimiz tekcesine bütün bir âlîse başkanıza o veciyeniz etmesin. Ülkemiz adresinde bayrûf ve mançı dünya kadar ayrı etse de ödül etmesin. bir anlisiyete geçelim. Beşik bir anlisiyete geçelim. Bize velâ ve zîne yâsıbun İbn-i Ömer radiyallahu aleyhi wa sallamdan sevdikli buyuruyor ki, Efendimiz, benim ashabıma sövenleri görürseniz, onlara lanetullahi ala şerlikum diyeyim. Yani, <Gülüyor> Allah'ın laneti sizin şerbinizin üzerine olsun veyahut sizin en şerbinizin üzerine başına olsun, manasında. Şimdi, Muhteref kardeşlerim, Allah'ın iyi kulları var, kötü kulları var. Biliyoruz, görüyoruz, tanıyoruz, okuyoruz. Fakat, bu dünyanın Allah'ın bilmedi kurulduğu zamanda derin, çok kere iyi insanların kalbi hizmeti çok genel her durumlar olmuştur. <gülüyor> Ciğeri reçip para etmez insanlar yüksek mevkilerdedir. <gülüyor> çok faziletli, kabir insanlar ayak altındadır. Evet, e, Allah'ın en sevmediği şerfi, men'uz insanlar böyle itibar veriyor. Allah'ın çok sevdiği, adam Allah'ın sevdiği kurularda bir de köşene dikirip kapatırmıştır. Dövüşler oluyor. Acayip Allah'ın etihan <gülüyor> dünyası olduğunda böyle böyle e, bir şeyleri görürsünüz, duyarsınız Kur'an-ı Kerim'de vardır. Efendim nasıl peygamberler o azgın kavimlere vesile olarak geldiği zaman o kavimlenme sonra karşı onlara, onlara karşı çıktı. Nasıl alay <gülüyor> etti şimdi? geçerken şaka alaymışlar. Vallahi geçmişler Allah yani. peygamberlerin muhabbetine <gülüyor> gene yapıyor. Gene şaka alay ediyor. Duruyor geçiyorlar. Ne yapıyorsunuz dediğiniz? Bu karadolu devrinin içine görürsün, ne olacağını görürsünüz ama alayım yani. Yeni yazılıyor. Yani. Hübnaban, mer ve ademi tanrı, mele ürün tanrı, hinsap yedirme diyorlar. geçiyorlar. Maskara aktı, yani maskara yapmıyorlar, maskara sayıyorlar. Allah'ın iyisi tanrı, ziynetinin bilimle geçecek olur. Kötü bunları bir yere etmesi, insanlarla fakarsınız, bize de itibarda, evet el işinde baş edildi, yani bu toplantı senin bu toplantıların, evet günlerde, elerde, beslerde, başköşelerde, sahnelerde, türküler şeyler olabiliyor. Şimdi Peygamberler insanların en yüksek Allah Rəzzi verdiği sevgiyi yükseler. E Peygamberlerin etrafında da onların sahıbı, onlar da mübarek evliyak. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ın sevgili kulları. Peygamber Efendimiz'in ashabı da öyle. Peygamber Efendimiz'in ashabı yıldızlar gibi tercih edilir. Hangisini örnek alsa insan o yolu bulur. Hangisinin sözü yolundan gitse hidayete erer. Fakat, bu ashab-ı ıftira'nın barisasından düşman yolundan çıkmış. Eza cefa edenler çıkmış. İftira edenler çıkmış karışın gene yapmışmış. Şöyle kaç etmek gerekiyor? Sefer etmek. Aslında günlük günlük kullanılıyor devrine. Aletindeki Yani adam terlik kullanır böyle ilk sürdüsen çıkmış. Ne olur bundan sonra? kim benim evliyamdan sevgili kocamdan kim şeye düşmanlık ederse ''Benim de savaş ilan etmiş.'' diyor Allah. Yani ben onunla savaş açarım, bu savaşa o sebep oluşturur buyuruyor Hadis-i Kutlide. Onun için aslında Allah'ın kullarını, Allah'ın sevgili kullarını Allah için sevecek insan, Allah'ın şeyleri kulları Allah kim bu edecek. Yani sevmesi lazım. Şimdi Harati Şerif'e çıktım. Safa mı? Sarayet Yağ arasında. Sakallardan birisi meslek geldi bana nerede olduğunu sordu. Türk olduğumu söyledim. İşte bilmem ne? Meslemini sordu. Harati Meslemini sordu. Açtı altını yumdu gözünü İmam-ı Adem Ebu Halika Hazreti de Harati Şerif de Fakir yani, insan kalmadı mı yani Halil'i de kararları tarihteki hakkında da çıkmış şeyler, böyle şeyler, çeşitli farklı dâhiler, herkes böyle savukluyu falan şeyler olmuş. Şimdi bir akşam bir haluk kardeşimiz diyor, hem diyor bir saatte ne söylersinler, söylesinler, hemen kapulmamalar, dinlerim gerekiyor. Kendi bir ölçerim, kendi bilgilerimle bir saatte. Bu Kur'an-ı Kerim'in en büyük tesbiti. ''İncan ekrümün basıkın dini'' ''Dedir, etevek edir.'' Basıkın gerisi, bir insanın mesleksine bir haber getirirse, birisinin sın bir söz onu bir şeye ''Tus'i'l-Garmen cah'a edersin.'' ''Tekur, el-hamat-ı, akimlerdik.'' Sonra haksiz yere bir kavramı suçlu sanırsınız, aleyhinde olursunuz da sonra da pişmanlık çekerler. Halancı adam fena değil bu ayet. Allah söylesin, öyle söylesin. Allah fena değil Bir misal anlatayım zamanımızda? İhanet İster'in başlarına adamın birisi gelmiş, diyelim yok bir sene. <gülüyor> adamın birisi gelmiş, o zamanın final keşkeğinin köküsünü kökülemiş. Alancı keşkeğinin köküsü derbat bir adam. Allah şöyle yatsın, böyle etsin. Müftü efendisi ködül Çok alemin bir şeyler söylemiş. Diğer kişilerin başkanlığında da onu dinleyenler kendisi anlatıyor bak. Dinleyen şahsı anlatıyor. Söyle diyor, ködül eti diyor. Biz de öyle ködül edince doğru satıp onun ködülü diyor. Vah vah demişler. Dur dur demişler. Yazık yazık demişler. Yani bir adamı böyle mi olmalı? Tüm müftü efendinin var filan dedikler. Şöyle ayırtmamışlar müftü efendisi diyor. Şimdi diyor, nece oldu diyor. Yaskı namazını kıldım diyor. Seccalini oturdum. Eskildi çekti, Vazifedeceğimizi <gülüyor> bitirdim. Adresli olarak yaptı, sana anlatıyor. işte yani o zaman yüksek meclide olan, vidavilerin başında olan şahıs anlatıyor. Eski bir olay yani. Şehir adını söylemiyorum ama biliyorum. Şahıs adını söylemiyorum ama biliyorum yani. Niye olan şahıslar değil, olay gerçek. Şimdi diyor, yandım diyor. Rüyamda diyor, Hacı Bayram'ın Önce Hazretleri'ni gördük ki. Ankara'da dönüşüyor, Hacı Bayram'ın öncüsüydü. Cennet Ekan Zahmetullahi, böyle tıhnav yüklü diyor, güçlü kuvvetli diyor, kollarda sıvamış abdest alacak gibi, sakalı yuvarlak şöyle diyor, yuvarlak diyor, güneşten yanmış, mübarek ovada şey içermiş, burada içermiş, ashab şey ile, ifrah <gülüyor> bir mübarek misal. Onu gördüm. Kıya'da diyor. Akınyalı diyor. diyor Abdest aldığa hazırlanıyor. Tam diyor. Kitapların yazısını diyor. Hacı Bayramı Veli. Öyle yazarlar kitaplarda, Onu gördüm diyor. Yanına doğru gittim diyor. Bana bir kaşanı çarptı diyor. hadi Bayramı Veli. O şeyin o mütbüsü Evliya Allah'tır diye bağırdı diyor. Hacı Bayramı Veli Evliya Allah'tır diye Allah. Evli bağırmış. Bu, bu şartlar. Tabii öyle bir bağırdı diyor. Kulakları patlayacaktır. Uyandım diyor. Hala kulakları çınlıyor diyor. Hala kulakları çınlıyor diyor. O müftü evliye Allahlar var mı diye bağırdılar. Ertesinin gitmiş. Demiş ki tövbeler tövbesü. ben burada bir şey konuşmuştum. Ben de birkaç da ekledim ucuna. Dün önce müftüyü Ben de vah vah kür kür dedim. Sözümü geri alıyorum. Hayrola demişler, ne böyle bir öyle dediğim, bugün böyle, dediğim, böyle bir dünya gördük demiş. Ötekiler de biz de devre ettik demişler. <gülüyor> evet, merak için de, de soruşturmaya başlamışlar. O mülkü, Hacı Bayrak'ın Allah'a içine göre evriyalardır dediğine göre iyi insan. <gülüyor> adam da çok kötü dedi. <gülüyor> Aslı nedir yani? o şehirden gelen birkaç kimse zormuşlar. Çok kötü insan ışkudan girdi. Yooo! Ne yapacağız yani? Melekli bir insan. melek bir insan onun Şuradan dedi ki, dedin. Işığı sefer bu bari. İbadete de yine olur. Mahallenin neyse hayranlık, tatlı, dillidir, dil, direk yüzlüdür, sevinlidir, sömerttir. Efendim dermiştir, güzel anlaşılır. İftara etmişler, yalan söylemişler. Yok öyle bir şey, Askeri ı demiş. O öteki sordun Tamam. Anlaşıldı ki, Hacı Bayram'ın bir veri, iyi bir insan olsun, anlaşıldı. Tamam. Doğru insandan söylediler. Öyle birisinin iftara oldu. anlaşıldı. Fakat diyor, merak ettim, Bu kadar evliya Allah'ın içinden niye Hacı Bayram onu bile anlaşıldı? O mülküyü, Niye Hacı Bayram bir davranıyor? Niye bana bir takip etmelerini yapmadın? Niye Ayet, Abdülkadir Beyler'in çıkmadın? Veya bir şey bulurduyum. Çıkmadı da Hacı Bayram. Onu da diyor, karıştırdım. Kocaladım, onu da buldum diyor. Müslü diyor, beğenmiyor. Bayramiye tarafından çıkıyor. Hacı Bayram'ın tarikatından olduğu için. Yani her haftalık sonra gelen Mürgü'ne yapılan bir <gülüyor> için Hazmetmiyor mübarek ya da iftirayı dinleyen, iftira yapan değil mi? dinlemek de doğru değil mi, bir akadir? Bakın, hadis-i şerifte Beyaz duyuluyor ki, sizin yanınızda bir adamın biveti yapılıyorsa, ama aşağıdan şöyle kötü kötü kötü, ya, diyor ki, küm lirra kül'i namak yapılan adama yardımcı ol bir kere, değil, görmene değil de yapmıyor. onun bir savun bir <gülüyor> Yüz gibi bir yüz nasıl? Ve şimdi hangi zaten o gibi cihazlar ortamdan zaten insanlarda engelleştiriyor. Şu zamanlar konuşmayın. Öyle şeyler. O vakit ibadet, bir Yani adamın destekçi çok yardımcı. Hangi de engelleyici oluyor? Ya Halk onlara nasıl davranıyor? Digerler. İngilizce konu diyor orada, halk orada durmadı. Bana çok etkili bir nasıl Yani. Bir toplantıda bir insanın böyle sinirleri, kalbini toplantıdaki insanların arttığını hiç gördünüz mü? <gülüyor> Ama böyle gıybet yapılırken birisi kalksa, normal böyle şey. İkisi kalksa, üçü kalksa millet gıybetiyle vazgeçer. Herkesi de rahat Yani ne ölüler kurtuluyor bu gıybetler, iftiralar, ne zirreden kurtuluyor. Ölmüş insanlar da iftira ediyorlar. Ölmüş dünyası da Para alıyorum. Birisi katmış, evet, Efendim... Mesela benim bildiğim burada, merhaba efendim konuşmuş binlerce kasalar. Niye Alethe konuşmuş? Para Sen var. Yani onun yaşadığı bir şeyi değil, gördüğü bir insan değil. Evet, şey. Allah çok şeyden haber bir insana. Seni bir başlıyacağım da. Kendi iyi ama sen bir yere bağlısın diye öteki tarafları çözülemen gerekmez ki. Öteki taraf da seni. Ya dünmedin bilmiyor, sen mesela olmazsa tutun. Bak İslam'da şey var mı? Nibet var mı yok mu? Nibet aslında bir şey diyor. İktiraf mı? O da yok. Suistan var mı? O da yok. Var mı? Var, sevap. Evet, yani niye sevap bir işi böyle diyorsun, günah bir işi şey yapıyorsun. Onun için Dün akşam da şeyde söyledim, Eyüp'teki bu arada söyledim, muhtemelen kardeşlerim. Çok hoşuma giden bir şiir var. Diyor ki, dervişlik olaydı, tarçıda, hırka, alırdık üç darıyı, oturdaki hırka. Dermişlik denilen, kavukla, üçteyle olsaydı, dörtteyle olsaydı. Bir de giderdik çarşıdan, o kavuğu alalım, olduk belki yer. Olduk harbettiği dervişi, olduk mektubi dervişi, olduk kimler. Ne bileyim? Kaderi dervişi derdi. Hırkay da sikseyle, takseyle değil. ne de güzel bir derdi? Tespih çekiyor. Değil. Ama zilgiler çıkıyor. Ya Allah'ın zikmini yaptığı bu zili kıymete niye bulaştırıyorsun? Niye binaya bulaştırıyorsun? Bu gönlünü niye kötü bu huylerden kötü bu huylerden temin veriyorsun? Yani dervişik nedir? Dervişik maviye kulmaktır. Dervişik güzel ahlak. Asıl bu. Yani üç tane beş tane efendim tespih çekmek değil ki de Tamam defa etrafı var. Bince ben derdik oldum. Uçacağım sana. Sen ahlakta ucuz. Düşerse kaçarsın da. Edersin de. Cihanı bir anda cevran edersin ama ahlakın düzeltir. Ahlaklıdır olmayı olmaz. Kibirli olmaz. Üzülü olmaz. Gidirli olmaz. Kimlilikle olmaz. Kimlilikle olmaz. Vehaveslilikle olmaz. Hasetle olmaz. Kimle olmaz. Bu huylar buradan temizlenecek, Kalp hafi olacak, hafi olacak, hafı olacak, hafı olursa olur, hafı olsak da olmaz, kırk yıldır durur, olmaz. Bir şişenin içine murdar şeyleri koydular, ağzını kapatsalar, dışını yıkamasalar, şişe temiz olur mu diyor, olmaz. Ne olacak, içindeki murdarı dışarı çıkartacaksınız, içini kırk defa yıkacaksınız, o içini yıkanmadan, Dışının insanları da temiz olmaz. Onun için bizim, yani iyi Müslümanlar olarak, münevver Müslümanlar olarak, biraz dünyayı anlamış, ahireti anlamış, dini kavramış insanlar olarak, şeklin yeterli olmadığını, şekil lazım, dış görünüş, zahir lazım. Bunun yeterli olmadığını, asıl olan batın güzelliği, iç güzelliği, saç güzelliği, gelin güzelliği, Hazret bir derdi olduğunu, artık anlamamız lazım. artık oku bilemez. Ee, Kaç yıl geçti, seneler oldu demiş olduk, seneler oldu, yürüyoruz, benim oğlum bina okur, döner dönür, döner yine oldu. Yani bina diye bir kitap vardır, emşire bina, efendim, arabi şeylerin ikinci e, kitabı, ikinci. benim oğlum bina okur, döner döner gene okur, demek dönüyor. İnanadan sonra maksus imzi vesaire böyle bir serinin ileri kicatlamaya geçeniyor. Bir daha da böyle bir o, o adet, gücadet meyve olmaz. Büyüklerden daha, yani ilim de yetiyor. İlim, ilim zaten, kibir durur verirse daha da fena oluyor. İlim ne hazır? İyiyiz. İlimin kendisine verdiği kibirden kurtulmaz da kurtulmaz lazım Kurtulamazsa, ki. Kurtulamazsa halim içerisinde. Hiç eğlenmez. Neden ee, kötü Öyle içinde biliyordu ama kötü içinde biliyordu ama bilimli olmadı. Şimdi birisi okumuş biraz kitaplardan. Hocamız anlatıyoruz, böyle bilerek istediğiyle ben Okumuş kitaplardan çok okumuş ama ham. Çok okumuş ama halk. Bazen ayıvalarıyla takım böyle emeldir. Ama ısırırsan ısırılmaz kız tatlı bir şey olmadı. Bu konu, ama çok tatlı olur. Güzel olur. Haz. Öteki erbiyaların karşısındaki birisi tanıyoruz. Video hocamız. bana sorduk. Nereye kadar okudunuz? Yani sen az okudun, videonun az okudun. İsterse de çok daha çok görmediğiniz. Nereye kadar okudun sen demiş. Hani yüksek tarifin yok. İlk okuldasın, orta okuldasın, dinamik gibi. Onlar şeyler, kendisi yüksek, daha yüksek diye. Evet. Maksuda kadar okuduk değil evet. mi? Maksuda kadar okuduk diye etmedik. Maksuda diş takmıştık. Yenildi Maksuda kadar okuduk diye etmedik. Oraya kadar okumuştun ama güzel huylından dolayı Allah'a kederi az vermiş. Maksuda kadar okuduk demek yani okuduk. Maksuda erdik demek. yani. Maksuda kadar okuduk diye etmedik. Hocam ileri sandığınız. Yani evet. Maksud'a ermek lazım. Ermedikten sonra gelmeyi hiç olmaz. Bu. Bu noktaya çok ilerleyeceğiz. Sonra... Yani bunu nerede anlattık o kadar sürtün? Size bir laf gelince kendiniz halla şey yapmayın. Bilbeti, yani, aldırmayın. Kendiniz, aklınızı, kendiniz, imraçınızı, dini gibi kullanın. Ancak bunu bir güzellikle bak bu insanların öyle bilgileri var ki, peygamberlere de bir şey uzatıyor. Haşa, şunma, haşa, şunma, zaten şunma, haşa. İnsanlar, delinin delisi var, zöv delisi var, hızır delisi var, zöv delilerin diye, hızır delisi var, her çeşidi var yani. Allah'a dil uzatır, sekolara dil uzatır, evliyaya dil uzatır, sahariye dil uzatır, her hocasınız, sizi aklınızın başınıza toplayacaksınız. Bir sürü meslek var, şerefsiz mesleklere gitmiyorsunuz, şerefli yoldarda gidiyorsunuz, siz seçme yapıyorsunuz, onun gibi olacak. Mahalleli kiralasyon edenler var. Öyle de gördünüz mü? Sizin şerri bize devam ettik. Şimdi şerrın köpültüde bu konuda iki maalaya gelir. Yani sizin ortaya attığınız şu şerri Allah kahvellesin maalasına. Bu şer kalsın ortadan maalaya kadar. Çünkü yapıları iş kütülür. Bir de bu işi çıkartanlar var Öte Ötekiler de takipçidir. Asıl. Yani eyme çıkıyor yani çözen önderleri o yani seniyor bu gibi bir olabilir yani bu tür bir bırak. 6. hadis şerife geçiyoruz. Bizaller <gülüyor> rahetbu'l <gülüyor> metahina hakikatu'l zul'i'nde. Bu da Buhari'de ve Efendim diğer kaynaklarda Ahmed Müslüm'de sivrisiyle bu dağılıkta filan var. Enes radiyallahu anh İbn-i Amr radiyallahu anh çok betheden insanları gördünüz mü? Onların yüzlerine toprak saçın. Yemden toprak alıp yüzlerine toprak saçın. Çok betheden insanları gördünüz mü? Evet. Şimdi tabii bunun birkaç manası olabilir, Allahu ala. Seyran Bölümdürlüğüne Burak da söylediyse, bir insanın yüzüne karşı medetmişler şey de, Efendimiz yasaklamış öyle yüzüne karşı kardeşini medetmişler. Çünkü medet insanın nefsini kabartır, onun huyunu bozar, seviyesini bozar. Haklı söylemeler, arkasından medet, arkasından bozar. Söylesek yüzüne karşı medetler iyi değildir. Hele hele bile yan vasıflarla efendim sen aslansın kapkansın deyip de sızlı aralar efendim, efendim olmadık vasıflarla mesela şey yapar o da yalandır. O da kişi de olur diyebilir. birçok destekleri yaparlar. Öğrenler şey yaparlar, kondomlarla istirade ederler. Onun için mal ve hülp sahiplerinin imkan ve ve makam sahiplerinin etrafında mesajlar kürer. Onu öğrenler. Daha Diyor, yapmak diyor, diyorlar. Evet efendim, diyorlar. çok haklısınız efendim, çok güzel düşündünüz efendim, hava harika komikleri efendim bilmem nefesinden Allah'ı şaşırtırlar. raydan çıkartırlar, yanlış olarak ödürürler. Tek böyle gizli cam sahibi insanların, mevkin makam sahibi insanların ödebilmektedir. Etrafında böyle onun malı da. İmkanlarına tamam edip, o da bir şeyler sırtıklamak koparmak isteyen meddahla aşağıya var. Bunlar baklılıklar değil. Yani iyi bir insan, insana nasihat eder insanları. Yani samimi olan, haklı söyleyen, hata yaptıklarında, hatasını söyleyebilir insanlar. Allah bizim insanın iyiliğini murat ederse, ona bir hayırlı yardımcı, sabit yardımcı nasihat eder. Hayrı bilmezse, bilirip bilirse, yapmasına yardımcı olur. Unutmuşsa, hatırlatır. Yani iyi insan ötekisinin dümen türünde evet yapabilir, tamam münacıkçıya bebenlik diyen değildir. İyi insan hakta düşünür, söyleyip, yanlış yaptığı zaman da düzenlendir. Yanlış yaptığı zaman da nasihat edebilerdir. Yok, bunu böyle doğru yapmadın. Şimdi her evet, zaman işler oldu da bu tanrısı yanlış oldu diyebilerdir. Ne diyelim, ne böyle gelmiş şeye şiir okuyor kabilesinden gelmiş, Kureyş davet etmiş, Kabe'nin, efendim, e, şeyde, kasidesi duvarına asılmış, meşhur bir şair, efendim, el-aküldür, şey, mahalenlığa, mantığının, yani Allah'tan başka, her şey bilim ki, boştur, hihmeti yoktur, asıl mühim olan, Allah'ın zararına ziyaretine, mühküzü asıl kazanmaktır, mantığında. efendim, hizmet etmiş ki, güzel bir şey, şiir güzel. Şimdi onu böyle söylüyormuş, etrafında müşrikler böyle zevk de dinliyorlar, büyük şahiy ettiler. Devam ediyor şiir çünkü, ne güzel söylüyor bilen diye böyle dinlerlerken, Eda, şu bir şey, bu makar tamam, doğru demiş. Atmanet'e, mazoni, radyo, maha, kenardan, o da şöyle, bakalım bu adam ne söylüyor diye, kenardan seyrediyor. Bu müslüman, öyle deniz de müslümanlıkta, müşrikler etrafta, şiirin demedi müsağını söyleyince, tamam doğru demiş böyle bir yetinmiş gibi Böyle Yani şiiri okuyup dururken doğru demek ki sinirle yani şiir. Ondan sonra ikinci bu ve kısaca indir ve mahallete zayi her nimet muhakkak ki yok olacak, zayi olacak. Hayk olacak, efendim çıkacak. Diyince, Osmanlı orada. Yoo, şimdi doğru bir Her nimet değil. Cennet değil tüm bir baki. Ümpiha Cennete dövünler emelik alacaklar, onun için bu sözün tam doğru oldu diye orada itirazı yapıştırdılar. İkinci de haksızın demiş, ikinci de itirazı yapıştırmış. Debi temizler yapmış, sumak değil o sırada. İslam'ı kabul edilmiş. Alık olmuştu böyle, akıllı bittikçe böyle itiraz diyemeye. Yandaki Kuleşliler ödülmüş. Yahu demiş, daha ya önce ben size ziyareti yaptığım zaman böyle o kadar bakan böyle şeyler itirazlar olmuyor. Ne bu halkın hem diye sıkıntı sizi beğenmiş. ama o sahabe tabii. o anı bir doğruya doğru evliye evli diyor yani çok tutuyor onu öyle yani bahane sizin yüzünüz yüzünüzü yüzünüze karşı met ediyorsa iyi yapma kardeşim teşekkür ederim estağfurullah değil Öyle hmm. net etmek çok şey ise, mesleği olursa adamın dalka olduk mesleği ise, işi ise bunun o zaman yüzde toprak şey güzel lazım. Yani yüzler falan <gülüyor> lazım. Hatta öyle insanları sevmemek şey lazım. Öyle insanları yana almamak lazım. Etrafında insanın kendisiyle haksız, dobra dobra söyleyecek insanlar bulması lazım. Bir nevi makam sahibi insan, etrafında kendisiyle haklı söyleyen insanları barındırmıyorsa onlar hakkı belirtilere gelir. <gülüyor> Doğruyun döneyini barındırıyorsa delikasi olabilir. Tamam mı? İlgiden. Barındırmıyorsa felaket Yeni 7. Hadis-i Şerif اِذَا اَيْتُمُ الْاَمْرَ لَا تَسْصَيَعُونَ الْتَغْرِيرَهُ حَتِّرُوا حَتَّى اِقُنَ اللّٰهُ لَنَّذ۪ي Ebu Usman'a Hazretleri de Efendimiz bir tavsiyesi diyor ki Peygamber Efendimiz Değiştirmeye gideceğiniz bir olayla bir işle karşılaştığınız zaman giden çalışıyorsun, yürüyemiyorsun, hasta yürüyorsan dedim, hatta yüklenmeden evemediğim yüreğim yok, Allah bu işi güzelce yediler. Şimdi işler kolay olmuyor komiser kardeşler. Yani benim biraz yaşlı bir kardeşiniz olarak gördüğüm işler her zaman biraz çok insanın muhalefeti yapıyor, her zaman biraz zor. Mesela ben. Şu cami içinde var giderken, şuralarda ev giydik, burası bahçeydi, buralarda evde giydik birkaç tane. Ya yani şu evleri satın alalım, camiye katalım, burası büyük camidir, cemaatten yetmiyor, cemaatim çok, çok, sevabı çok olur, alınırsa iyi olur, gülent diyordu. Bak ben de veriyim para diyorum, kendime para istemiyorum. hatta siz para vermeyin. Yani buranın icabında inşaat, yani. <gülüyor> hatta işçi tutun, çalışıyorum, parasını sızıyorum. Mühim olan işi götürmek için bir renkliyorum. Atıyorum cemaatle hiç hareket yok gibi böyle. Üzülüyorum, birazcık cemaatle bir şey söylemeyeyim, bir renkliyorum. Kırılıyorsun yani, günden hop diye olmuyor yani işte. Ama arada seneler geçince, orada dört tane, beş tane, altı tane ev vardı. Hepsi alındı, harabeydi, yıkıldı. Ya yani, yani, bir kısım, yağın iyiliği, kısım, büyüdü. Demek ki tabur verilir. Müminin, iyi müminin vasıflarından bir denir tabur. Acele etmektir, emniyle hareket etmektir. Bir de bir işin odon zamanı vardır. Yani sen bir şey istiyorsun, hemen olsun diye kendilerine gidiyorsan olmuyor. Demek ki, bu da etbar vermiyor. Etkide diyeceksin, o zaman bakarsın, bu zaman sonra inşallah olur. Sen çalışmaya devam et, tabur et. Allah onun değişimi dileğiyle. E birinci afis-i şerif. İzâz-ı Eşim'in harizler, tekr-i Eşim ve tekr-i Yus-i Bir ve diğer kaynaklardan gelmiş, bir afis-i buyurmuş ki, yargını gördüğünüz <gülüyor> zaman bir getirin. Çünkü bir onu söndürür. <gülüyor> Tabi, doğrudan doğruya, ağrımızdaki tektir ile ağrımızdaki ateş arasında bir yakıt ilişki yok. Elimizde kova oldu da. Efendim şeyin üzerine, ateşin üzerine su döksek ee eh, su ateşi söndürür, ama Burada duruyoruz, Allah'la ister diyoruz. Öbür tarafta ateş var. Sönerdi sönmez Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadisi şerifinde Estur or. <gülüyor> Yerut kıdâir. Ba'de el-yürâmet. Duâ Allah'ın kararında tutulmuş olan <gülüyor> şeyin takdirini değiştirir. Allah duanı kabul eder, o işi duana göre yapar. Dua hastalara şifa olur. Bu 3. Ya arkadaşım Canat diyor, Arafat'ta diyor, elini açtı, dua ediyoruz diyor. Bu gömlekli kıramak Abdülkadir, burası doğanın kabul olduğu ziyaret edin diyor. Ben de Ya Rabbi, Öyleyse bana yedi defa ziyareti tasvibet, yedi defa ziyaret etmeden canımı onu almamıyorum Elhamdülillah, geçen sene yedi yüz yemele fülde yaptım diyor, diyoruz, üç Allah da araya koyacak. Amin Ya Rasulallah'ı kendine izin veriyor, <gülüyor> duaları kabul ediyor, dua etmeyi teşvik etmiş. Peki dua ile o iş arasında ne ilişki var? Yani bir bağlantı var mı? Yok ama bağlantı Allah Allah'ın da her şeye gücü yeter, ve her şeye parafettir. Allahu ala, kür bir şey, hadir, her şeye tam maalesef, yani kudreti yeter. Onun için insan, kainatın, Talib'i, sahibi, tasarruf'u, Rabb'i olan Allah'a il etti mi her şeyi yapabilecek hale gelir. Neden? Allah'a da Allah yapar, Allah yapar. Misal, yani bu, bu işler kolay anlaşılmaz da anlaşılsın diye misal anlatmak icap ediyor. Hani Kur'an'a da kabul oluyor, işte oluyor. Evde anlattan birisi yaşıyor ya da ne var bunun içinde kaza var diye bir şey İçinde bir sıkıntı. Bir şey var acayip kalkıyor zaten. Evin içinde doluşuyor, içinde bir sıkıntı var olmuyor. Kütlesi diyor kapıdan dışarı çıkıyor. Çünkü geceyi dışarıya. Yani içinde bir sıkıntı ona uyku uyutturmadı, evde tutmadı, evlerin kapılarını dışarı çıkarttı. Teşahid edeceğiz. El serra ya falan, kuduramaz. Ne kadar teşahid eder? Rabbiniz, seni dışarı çıkartması için dua ediyorum. Ne her çıktın diyor. Görüyor musun adamın uyku susturulmuyor ki de yataktan dışarı çıkartıyor. Kim çıkarsa Allah. Nasıl çıkar? Ömer Kudur mu ya? Bir dışarı, biri Kudur'un dışarı çıktığını demiş. O adamın sevgilisi mi? Öyle çıkıyor işte, öyle oluyor. Çiftli isimde bir alim var, Evde Allah'tan o şanslarda. Diyor ki, bu gün çok benar bir dar olacağız diyor. Ne oldu anlat bakalım ne olur. Evdesin diyor, içinden işte sana, sen cimrisin diyor. Cimrisin, sen cimrisin diyor. O da kendisini savunuyor, hani kendisini savunma ihtiyacı var. İyisin yahu cimri değilim, yok cimrisin. Cimri değilim, cimrisin, cimrisin. cimrisin filan. Dersen diyor, konuşalım diyor. Hazreti bir keser, para göndermişti. Aldık parayı. Ne Neyse, işte? nereye sahip edersen sahip edersin. Parayı gönderiyorum. Ben güzel fakirelerle, güzel ihtiyacını kurma, ne yaparsan yapışıyorum. Para senin elinde. Bizler ki ben de parayı diyor, ben teşekkür ederim aldım. Aldım. ben bu parayla bir cömertlik yapayım dedim diyor. Parayı aldı da. Ya. Onlar para tutmaz yandan da haç yandı. Rahmet Fıkradan fıkraya geçiyor, o evliya bahsen Rabia'yı aleviyat, eline bir yumruğunu böyle yapmış, bir yumruğunu böyle yapmış, koşuyor yolda. Hasan bahsen da takılırmış o gördüğü yerde. Demiş ki, el içerisinde takılır, böyle yumruğunu sıkmış, nereye gidiyorsun? Demiş ki, ya Hasan, bu elimde bir dirhem var, bu elimde bir dirhem şey var. İkisini birbirinden ayırdık, bunlar bir araya gelip, fise yapmak için çıkarırlar. <gülüyor> Bir de hemen birikmeyenler. Biriktir, biriktir. Bunlar dikte çıkartıyorlar. Hemen birilerine vermeye gidiyorum. Şimdi onlar para belirtilmeler Para yerine geçti. Överdi. Diğeri verecek. Çıkmış. Nereye vereyim, nereye vereyim diye bakılırken bakılırken etrafa Bakmış ki oradan bir yere bir adama oturtmuş. Derden ara çekiyor Şimdiki gibi böyle bir derber salonlar olacak değil de. O zaman işte. Senarda Tıraş oluyor, o derin bir şey Tıraş işlemi Şeyde görüyoruz Haçta görüyoruz Şeytan yaşama bitti mi? Orası da cakçuk cakçuk cakçuk Kazıba çekiyoruz, yerden saç oluyor, böyle, Bakıyorsun ağrında titriyorlar işte. Şimdi orada tıraş olan adam, adam Bir şey diyor ki Cırt pırt pırt pırpani delber Deli oluyor bir adam tıraş oluyor de, oluyor şu hakire küt hediye edeyim bu adama verin Parayı getirmiş. Selamünaleyküm. Alt sataymış parayı. araç olana veriyor. Gitebilir. araç olana veriyor. Tıraç olana hiç emri bile uzatmamış böyle. Ustaya vermez parayı. Evet. Şey. Parayı verici ne? Ön payı kırık Ona parayı vermiş diyor. Ben yani isteme ustaya ver parayı. Efendim demiş? <gülüyor> bu demiş Ulusal'ın derberinin ücretinden çok fazla var. Yani kese, küt diye. Yani derbere götürürse insan 5 milyon verir Yani biz 20 bin, 30 bin, bin, neyse bir rahatsız var ya bunun. Çok para veririz diyoruz yani. <gülüyor> vermek isteyen bir para. <gülüyor> Efendim demiş bu derbere verecek para değil de çok para değil. Başını sallamıştık. Sabahdan beri sen şimdi deniyor muyum sana? Dedim? <gülüyor> bak nasıl gönlünden gidecek, gönlünden gidecek gönlümde şeyler oluyor yani. Yani senin almayan parayla sen ne yapıyorsun? O da bir cimri yapıyor. O da çoklarına açınlar. Bak sabahdan beri sana deniyordum. Şimdi biz Şeyh Murat Bey'le tamir ettik, bu toplara aldık, orada şey yapıyoruz. Bizim telefonla ben karşıdan gelmiş Halil. Maşallah, nasılsınız, iyi misiniz, kimsiniz? İşte ben orada Kadri Oğla, Falan Cezağı'ndım, dervişlerim dedik, i̇şte dedik. orada, Allah razı olsun orayı tahmin ettiniz, İCA'yı, İCA'yı, çok memnun olduk, teşekkür ederiz, Sirem diyor. Tanışalım dedik. Orada buluştuk, tanıştık. Bana soruyor, Bursa'da diyor, 90 yaşında dizayt vardı, bundan 40 senedir, orası. onu tanıdınız mı? Yurtta. Yani, i̇şte o tanımış da ben bizleri ziyaretine giderim dedik, dedi. Arkadaşlar da, da demiş ki durun ben ona bir tergap çekim. Durun ben ona bir tergap çekim demiş. Doksanlık adama bir tergap çekim Arkadaşlar da ya ne müdür şimdi kalkıp gider işte, demişler. Sandılar yani ben postaneye gidiyorum ve postaneden tergaf sandılar diyor. O güzel, yani gönlümden bir tergaf düşünmüştüm diyor. Çekme bir <gülüyor> Postaneden değil, buradan. Tergafı gönlümden çevre. Mübarek gazının yanına varlık diyor. Kapıdan yerel iman bana iniracaksınız tergafını aldın demiş. <gülüyor> senin tergafını aldın bu işler böyle işte bu kanlar, misal olsun bir adam. Hani insanın içinde bir küçük damarı vardır. müminin gibi damarı vardır. Bazen gerçekleşir. Şimdi hangisi okur burada. adam halimlerden diyor, oradaki oradaki adese ne kadar? Ya sen halimlerin Rabbının harap harap olmuş adese, İbrahim Aleyhisselam'a ama atıklar Adeşit İbrahim Hazretleri yapmadığını Kur'an'dan okumak. Okusun. E ne keyfet teşebbüs ediyorsun küfürden vazgeç. Kur'an'da ben bunu böyle olur. Allah her şeyi kapseder. Okur. İza letemu'l arde elemmol ba'du bi's takvel maraka en çok ünlü hadis. Hz. Ali hanımın sen rivayet mi ilgileniyorsun? Bildiğin söylersin herhalde. Bir kulu Allah'ın ona hakirdiği ve hastalığı başına musallat etmiş olarak görürsen, adam fakir, adam hasta dericiğim başına hakirdiği ve hastalığı musallat edilmiş. Allah mutlaka etmiş diye görürsünüz ya adama anlattırsa inallaha yürüyü Allah onu tatileştirmek istiyor da günahlarından tatileştirmek istiyor. Tertemiz etmiyor. Tatileştirmek istiyor. Maden maden evlerinden çıkar. Sonra sal maden haline nasıl gelir? Ateşi atarlar alnına, yakarlar, erikirler, cürültü ayrılır, çevreli ayrılır, cürültü ister. Efendim gider, az önce gider aşağıda çap olarak gelirse gelir, setiniz, bakırsa baktık tamam yani evrildikten sonra oluyor ateşleri ateşten sonra. E bir insanın da pişmesi, sağlığı biraz kısa bir oluyor. Yani ya balından bir zarar gelir, ya sıvıdan bir zarar gelir, ya efendim kendine bir zarar gelir. Şişkiran yapmıyorum <gülüyor> Yusuf aleyhisselam ettiraya uğradı. Yakup aleyhisselam hasretliğe rükkanı oldu. Sen misin? Aldım Yusuf'u senden. Hadi sevgimden ayıp al. E, Yusuf aleyhisselam ona rükkanı oldu. Musa aleyhisselam nesretim bunlara uğradı. İsa aleyhisselam ne musibetlere uğradı. Peygamber efendimiz nesretim bunlara çekti. Şehirde duramadı da başka şehirlere Hicret eğildi, İslam'ı oralarda yerdir. Böylece belalar, kusurlar, imhanlar, Allah'ın en sevgili, sevgili kullarına en çok gelir. Ondan sonra hizmeti kullarına göre gelir. Efendim, bunların hepsi kulu derecesine artırır. Hastalık sevabını artırır, fakatik sevabını artırır. Böylece sâfilleşir, Allah'ın melek gibi bir kulu olur. Yine bu sefer, bu muhalifte hikayeler çok anlatılıyor. Allah'ın düşmanı, kâhtı, Kırkız'ın tatları bir nebili naşerim ölüyor. Ölmesin esnasında canı ana yüzünde olmayan bir neyve istemiş. O diyarda o ney bulunmayan bir neyve istemiş. <gülüyor> Mesela diyelim ki Şubat'ta kartı istemiş. Veya yüzünü işte istemiş. Veya yer başında temini kışır olacak bir şey istemiş veya o diğerde olmayan bir şey istemiş, hemen Allah kellecelerle bu mescide göre emretmiş elektirler onu sağlamışlar yani birlikte o adam onu tutulmamış en son sonunda desteklendirerek öldü. Evliyamın Allah'ın sevgili buru evliya Allah'tan bir rubarika son nefesinde imanaret basmış imanaret basmış bakalım yapışıyor böyle bir olur. O halen içinde bir yıldır su istemiş, suyu getirir diye gitmişler, emretmiş Allah'ın ve haleniyetleri canına almış Azrail Aleyhisselam, suyu içermişler. Şimdi o zamanın sevgendenin demiş ki, Ya Rabbi, bu senin düşmanın azılı kâti, olmadık mı istekte bulunduğu Ona verdin ve bu senin sevgili kulun en son anda yani su istedi, onu bile içemeden canına aldım. Demiş ki ona cennete bir aşağıya daha indirmek istedim. Bunu da cennette derecesini bir mahrumiyetten bir dereceler yükseltmek istedim. Ben ondan öyle yapayım. Onun için Allah'ın kanunlarını, ilahi kanunlarına insanlar anlayamaz. Yani bir insanın suyunu, suyunu bilirse onun ne yapacağını, nasıl davranacağını çok anlarsın. Tamam. Allah-u Teala Hazretleri'nin işlerin, esrarının, ilmi, lecimine sahip olan yer. Sahip olmayan bile bilmiyor. Musa Aleyhisselam boyunca yani, Hızır Aleyhisselam'a e itiraf etmiş. Niye bunu böyle yaptın? Şöyle yazsaydık, böyle yapsaydın. Aynı soru sormayacaktı başımdan. Neden? ilmi lecimini bilmeyen işin esrarını anlayamaz. Ama ilmi, lecimine vakuf olan bilmiyor. Bu bakımdan hastalık. Kötü bir şey tabii, sıhhat istiyoruz, hastalık istenmez, afiyet istenir. Ama genişle bir hastalık insana sahipleşti. Fakirlik bir şey değil tabii. zor, ateşten bir gömlek, tahmin edilemez biler. Ama fakirin mertebe derecesi cinsiyet olur. Efendim zenginin efendim daha Cezletlere garip olduk, insanın derecesi başka olur. Cezletlerden insanın merkezisi daha başka olur. Onun için dış ölçüleri ölçmeyin işlerim. Olağanüstü da zengin demek ilk merkezleri, şey. öyle bir şey yok. Bilenci adam fakir, merkezleri aşağı, şey yok. Baten çurtların içindir. Çok enerjik. Bir gün din insan, Allah'ın evliyası olur. Faket de Allah'ın sevmediği insan. Onun sözü, evet, barak, sonuncu, şeyde, Onuncu, öyle zenginlik var ya, konusu bahsedildi. Sonuncu ve sonuncu, yani rakam on dörtten başladı. Yani ikiden oldu. Bir diğer önemli hadis, yani Avcan'a lahu ala humudimine misber ve a'lim olun ve ennemu lafif ve lehinnat sarafin. Bu hadis şerif, hanımlarla ilgili. Zamanımızla ilgili. O zamanla da ilgili. Seyman İçinak'ımız duyuyor ki bu hadis şerifinde, başlarının üzerine, devrelerin müşteri gibi bir şeyler koyan kadınları gördüğünüz zaman <gülüyor> onları bildirin ki Allah-u onların namazlarını kabul etmiştir. <gülüyor> Demek ki anlaşılan o zaman kadınlar da başlarına şöyle hani vesaire filan bilmem böyle bir şeyler yapıp herhalde başlarını derin örgü gibi bir şeyler yapıyorlardı anlatılan ne yapıyorlarsa. O doğru olmadığı için yani öyle derin örgücü gibi kabartıp büyürken öyle bir şeyler koyar, o kadınları mü? Allah onların nevazını kabul etmeyeceğini diyecek. Etmeyeceğini onlara bildirim. Duyuruyor. Şimdi kadınların hatalı işlerinden gelirse efendim, sürtleneceğiz diye yaptıları bazı şeylerdir. Sürtleneceğiz diye yaptığı bazı şeyler efendim, ilave eder, vesaireler, onların günahtır, doğru değildir. Efendim, saçlarına saç ilave ediyoruz. Öyle dövdük gibi kabartıyoruz. Şimdi de saç kabartma modosu vardır yani böyle kadınlar böyle böyle gidiyorlar da saçlar böyle kocaman oluyor. Yani bu ben bu hadis şeyi takip ediyoruz. Deve gözü gibi kocaman. Aslında o kadar ciddi saçı ama eller taraflar var böyle böyle yaptı mı saç kabarıyor, e kocaman oluyor. Bir de kız kız fıs, fıs, fıs, fıs bir şeyler, içecek. Şey Fiyatlı zaman öyle donup kalıyor. Koca kabar bir şey oluyor. E, böyle olmuş bir saçı. Zihnet olduğundan zaten göstermemesi lazım. Zihnet örtmesi lazım. Saçına idare yapmaması lazım. Evet. Sırtları kaybedecek böyle yani şeyler. Efendim, Kimisi derisine dövme vesaire bunu yapıyor. Derisini böyle turkun dökdük, ilmen iller böyle şey yapıp Tabii o da hizmeti tahlil oluyor. Kimisi kestiriyor, kimisi taktik böyle şeyler yapıyor. Bunların doğru olmadığını gösteren tabi yani ise Kına olabilir kadının. Kına yer miktarda var. Ama ziynetleri mahreminden başkasına göstermemek esastır. Tesettürü olacak, örtülecek. Ziynetleri saklamak ana fikri oluyor. İslam kadınının ana fikri nedir? Dışardan ziynetlerini giyerek örtmek göstermek. Yabancı gelen kültür kadınların, batılı kadınların şimdiki ana ne? Olayca güzerliği olmadığı fikriyle ilerlemeye ederek göstermeye çalışmak teşvik, açıklık, saçıklık gösterme ve cezbeleme ve kay ayak kaydırmak ve kendisine bağlı hissenin filan işlerini, kokularla boyalarla ve saydıklar. Bunlar tabii Müslüman kadınlar yapışmıyor. Müslüman kadını Allah'ın kendisini sevmesine karar verdi. Şeyin aşırı giden, aşırı birisi var. İbranici de hem hazretlerini, Cenab-ı Hak Şerifi var, şey, e, sözü var, nasihati var. Sormuş gibi sonra bana var bir nasihat diye. bu bulunmuş da. Bir nasihat diyor ki, İzleşte ve vendehâsır. Bir tezgîmü vâdiye et. Tezgîmü vâdiye et. İnsanlar dışını süslemek meraklıdır. İnsanlar dışını süslerken, sen o tarafa ne sen içini süslemen beynir. Batılını süslemen. Batılın Güzel kardeşler, emin olun da. Güzel bir budur. Zahirin süsü nedir? Endişidir efendim, boyundur, vesairedir. Onu süslüyoruz. Allah hiç zahirine, zahirin sur, suratına bakmıyor. Suretine bakmıyor. Kalbine bakıyor. Kalbinin tüm eser olup çıktığı yer. Onun için hanımların da, erkeklerin de zahirlerinden ziyade kalbine, batınına himmet etmesi Allah'ın sevgiye işte halbuki gündem haline getirmiş. Her iç işemi gittiği, hiç düzeninden şaik olmaya çalışmış lazım. Allah bizi onlara sahip değilsin. Bu partiye geçin hareket. Vallahi. Bir selam atışeriye. bir elem meclis ve Thank you. Ben hemen libarye dönüyorum var mı? Diğerlerden sen olarak karşı bir şeyimiz de Hani her şeyi in the world of Allah <laughs> Hayratı mesenatımızı Mütfunla kerelimle kabul ediyoruz. Kült ibadetlerimizin Fakimine, <gülüyor> Erminimize, Rezanı kazanmamıza vesileyle Hükmene faz bir kelefinden tekniği sevabı kesilden izan ediyoruz. Hâsıl olan bülûr-u mes'ûbatı Efendimiz Neyran Bey'in muhammed-i Vursa'nın Sağolun, Aleykiler'in Sağolun, Sağolun, Sağolun, Hükmelikta, ve Teşlimat Hazretlerine diğerleri edine Şu anda Marsilya'dayız. Amin. Sevgili efendimiz tüm milletler kuşlukla razı idi. Amin. Sevgili Rabbimize şefaatine, ilkifatına, tövbesine, rızasına her gün ne kadar şükredelim. Şunu bilmeliyiz ki tasnifik yares şeyi böyle bir sırra kadar ne şükretmek Peygamber sallallahu ve sellem, mübarek talihinin, tatilinin, daha sebep Peygamber Efendimiz'in bakan ve irşadının devamı olan Ev ve Yahudah ve ve Müslü'nün cümlesinin Ebu Ben Kırsızlık ve Aziz Mutlaka'dan Böceviz Muhannes'in ve Ebu Ben Kırsızlık ve Aziz Yemiz saadat ve meşayirimizden ayra'yı ruhlarımız ve hadiselerimizin ve tarikat hediyeleri duası ile Mübarek halde olan kardeşlerimizi ve sahip imkanımızın arketi intikal ve istihale yarattılar tüm değişikliklerini. Ana ve babaların, babalarımız, dedelerimizin icaziyetler ve akıl bağının arkasını, afabu yararlarının, kardeşlerinin evlatlarının, yakınlarının dostlarının, ailesinin intikal ederlerinin ruhlarına aydınlık yedirip onlara da vasıflarını. <gülüyor> tüm i̇şte bedelleri ve tüm bedellerden işte meşgul bulunan, fatihlerin şehitlerin, dervişlerin mücahitlerin evliyanın evliyanın sahipleri. Sağat ve kiramın ve duanı allah da ayrı ayrı hediyeleri onlara da edelim. Ağız size sen Ebu Eyyur Hazretleri ve şu caminin bağlısı İskender Koşa'nın ve bu caminin tekrar tekrar gelişletmiş, tabir etmiş, tezgide eylemiş, tevziğe olan bugüne kadar hizmette devamını sağlamışlar. <gülüyor> Artık bu, şu hariç, kardeşlerimizin Geçmişlerine ve kendilerine izliye Onlara da bahsettik. Tamam. Evet. Hayır. Kendisinden dua edecek. Kim kalmamış.